Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Al Orcu Merhaba <gülüyor> Efendim Dünya Mirası Adalar'dan sizlere seslendik. Ee, bir enerjik stüdyomuz. Sormayın. Tarihin en kalabalık zamanını yaşıyoruz. 8 kişiyiz ve 8 genç enerji var. 8 biz de genciz ya. <gülüyor> hani çaktırmaz. <gülüyor> Bu arada ben her zaman genç kalanlardan. Ben de Alporçut. <gülüyor> Bugün evet adaların gençlerini ağırlıyoruz. Ama öncelikle destekçimiz Nesim'e, Çakar'a çok teşekkür ediyoruz ve Teknik Masa'da Selahattin Çolak arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Ve hemen ön bilgileri verelim. Bizim Facebook, Twitter, Instagram, Dünya Mirası Adalar. E, şeklinde bizlere buradan ulaşabilirsiniz. Bu gençlerin neler yaptığını daha ayrıntılı oradan takip edebilirsiniz. Tabii bizimle ilgili dinlemek istediğiniz geçmiş programlar, podcastler varsa buraya da e, bakabilirsiniz. Şimdi e, konuklarımızı tek tek ben tanıtmayayım, onlar kendilerini tanıtsınlar. Bu o, 19 Mayıs vesilesiyle yaptık bu programı. Burada bu genç enerji ama gelecekleriyle ilgili bir şeyler söylemek isteyecekler mutlaka. Onun için sözü ona, onlara verelim. Evet, evet. E, gençlerimizin, e, biz aslında bir, e, bütün adaları kapsayan bir program yapıyoruz. Fakat anlaşılan Burgaz Adalı gençlerimiz çok öncüler. Onlar geldiler bugün. Bütün gençler Burgaz Adalı. Yarıştıralım bir arada gençleriyle. Evet, evet. Çok iyi evet, olur. Evet. <gülüyor> Burgaza'da fikir takımı olarak bu takım çıkabilir. E, bu Gençlerimizi buraya e, buraya gidirken onlara her zaman e, her konuda önderlik eden, kendisi de bir anne olan Çiğdem Kayalı arkadaşımız var. E, ona ilk önce bir... Danışalım mı? Başlayalım mı? Evet, teşekkür da başlayalım. edelim. Ve bu... çok teşekkür ederiz bu gençleri buraya gelmeye çalışıyor. Aynenki ve saat. uyumlu bir gelişim bize sağlar. Son derece. Buyur Çiğdem. Ee, öncelikle ben teşekkür ederim. Hayatımda yaşadığım en güzel tecrübelerden biri bugün yaşadığım. <gülüyor> ee, sizleri de bu kadar enerjik ve genç görmek inanılmaz <gülüyor> rahatlattı. <gülüyor> <gülüyor> ben de çidem olarak Burgazı'da da yaşıyorum. Orada adalı olmanın bir statüden uzak insan olmakla çok bir bağdaştığı söylenebilir. Her şeyden önce hani deriz ya insanlar çocukları için ya da sevdikleri için hep umarım iyilerle karşılaşırsınız ömrünüz boyunca diye. En büyük iyilik bence Cumhuriyet. Adı da bunu en rahat yaşadığımız yer belki de. Ben de adıda aslında kişisel olarak haklarımın neler olduğunu, nasıl yaşamam gerektiğini, bir insan olarak nelere ihtiyacım olduğunu fark ettim. Bunu fark etmekle birlikte kendi çocuklarıma da fark ettirmeye çalıştım. Yetmedi. Baktım sadece kendi çocuklarımın olması yeterli olmuyor. Etrafımdaki çocukları da farkındalığı kazandırmak ve onlarla birlikte... Bir bütün olarak mutlu olabilmek için neler yapabiliriz? Aa, bir baktım etrafımda çok güzel başka insanlar da varmış. Peki bu insanlar ne yapıyorlar? Sanatla uğraşıyorlar, sporla uğraşıyorlar, akademik bilgileri yüksek olan insanlar. E, bunlarla ne yapabiliriz diye düşünürken e, her açtı, yani her çalınan kapı başka bir güzelliğe açılıyordu adalarda. Çok gelişmiş, ciddi anlamda hani 2019'u yaşadım diyebileceğim kadar değerli işleri atan insanlarla karşılaştım. Yeterli mi? Tabii ki değil. İnanılmaz büyük bir hızla gidiyor. ...dünya şu anda, biz o hıza yetişemiyoruz belki ama arkasından koşabiliyoruz. En azından koşmamız gerektiğini ya da ne tarafa doğru gitmemiz gerektiğine gördük. Dolayısıyla bugün sahnede, daha özür dilerim bugün... ...bu programda katılımcı olan bütün arkadaşlarımın ciddi bir özverisi var. Hayatta kalmak, başarılı olmak ve etrafına faydalı olmak adına... ...ben de onlardan sadece bir olarak belki yaşım biraz büyük olabilir ama kendim hala 19 Mayıs'a uygun <gülüyor> ve daha çok 19 Mayıs'lar görmek isteyecek kadar genç hissediyorum yaşa evet. Aynı, ne diyor, bir bak. kızına geçelim bu hmm. durumda sevgili Güler. ben Gülay Kayaoğlu Burgazada'da yaşıyorum ve keman çalıyorum evet. <gülüyor> çok mütevaz <Daha> <gülüyor> keman çalıyorum Kısacık anneni babanı da istersen söyle. Ee, annem zaten Çidem Kayaoğlu öğretmen, babam da faytoncu. Evet. İsmini de söyle. Ee, Koray Kayaoğlu. Evet. Harika. Evet. evet. Merhabalar, ben Emine Rümeysa Ulaş. Ee, ben de Burgaz Adalıyım. Şu anda Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde birinci sınıfta okuyorum. E, ada dediği gibi Çiğdem ablanın çok farklı bir yer Buraya bizi getirdiği için de sizlere de Herkese çok teşekkür ederim Kesinlikle. öncelikle Çok farklı çok güzel bir yer Bu programda olmaktan da çok mutluyuz Çok teşekkür ederim Evet, Aileni de bize tanıtır mısın? E, ailem babam e, Nedim Ulaş O da Balıkçı Adada Annem de Munise Ulaş Çok mutlu şen bir karakterdir <gülüyor> <gülüyor> Harika Ayşegül Merhabalar ben Ayşegül Sağlam e, Burgazada'da yaşıyorum yaklaşık 10 küsür senedir Burgazada'da Bur yaşıyorum ee, aslında edebiyat öğretmeniyim ee, ancak edebiyat öğretmeniyken adada yaşayıp e, özel okul şartlarında öğretmenlik yapmam çok zordu ben de adadan vazgeçemeyeceğim için öğretmenlikten vazgeçtim <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama burada da yapıyorsun öğretmenlik onu da şey <gülüyor> Aa, gönlüm öğretmen o öğretmenlik, <gülüyor> <gülüyor> maaşla yapılan bir şey değil o, <gülüyor> başka bir gönülle yapılan bir şey ee, Tiyatro yapıyorum şu anda. Kendi yazdığım bir oyunum var onu oynuyorum. Ee, adada Adalı olmak ve Adalılarla vakit geçirmek beni çok mutlu ediyor. Bu yüzden de hayatımdan çok memnunum. Daha sonra da söyleyebilirsin ama kurduğunuz e bunu, dernekten bunu, bahsedin. Bu, bunu, bunu konuşacağız da esas aile kısmından devam edersek. Eza, o zaman eşi içinden çıkamayabiliriz. vardı eşin. Evet. Evet. Levent. O, o zaman vardı. Evet. Ama işten dolayı gelemedi. Onu da hemen burada Nasıl analım. Evet. Dersleri evet. sebebiyle gelemedi Şimdi O da... Antrenör, hı hı. milli stopçumuydu. Evet. Değil mi? Milli takımda antrenör. SSK oldu <gülüyor> mu? <homework> <Evet, çıkışı> SSK kaldı mı? As SSK kaldı mı? Evet. Çıkışa As SSK. Orada uzun süre hem oyunculuk hem de antrenörlük yaptı. Şu anda başka. Redunda. Başka. Ben <gülüyor> söyle. <gülüyor> evet. Merhaba. Ben Olur. Helen ben, Aydın. Burqazada da oturuyorum. Heybeliada'nın lisesinde okuyorum basketbol oynuyordum yani günlük yaşantılardan babam Erhan Aydın Adalarsız Sporları Kulübü'nde çalışıyor annem Sıdık Aydın Öyle. basket takımında oynuyorsun galiba değil mi? Evet, Hı -hı. evet. Harika. Hasret Merhaba ben Hasret Göler Burgazada'dan geliyorum tercümanım özel bir firmada tercümanlık yapıyorum teknik konular ağırlıklı aynı zamanda özel derslerim var e, i̇ki yıldır son iki yazdır adada Burgazada Dil Atölyesi diye başlayıp sonrasında diğer adalardan da katılımcılar olunca Adalar Dil Enstitüsü'ne dönüşen bir etkinlik, bir çalışmamız var. Bu sene de umarım devam edebileceğiz. Biraz daha saatler e, sınırlanacak ama. E, onun dışında ailem de adada. Annem, babam, karşımda bir çekirdek halimiz var. Bir restoran işletiyoruz e, deniz kenarında. E, dededen biri adalıyız biz de. Birçok insan, ya zaten ilkokulu orada okuduğum için hemen hemen herkesi tanıyoruz. Böyle güzel, mutlu, naif, ruhumu okşayan bir atmosferi var ve çok mutluyum. Sondan başlayalım mı? Hasilete sormak istiyorum. <gülüyor> tabii ki, tabii. Ad Adalar güzel, rahat, mutlu. Dedim. Böyle, böyle kalabilir mi? Böyle kalması için daha doğrusu ne yapmak lazım? Ee, şöyle şimdi günümüzde maalesef e, medeniyetin, hep böyle pozitif yönlerinden bahseden insanlarla karşılaşıyoruz. Medeniyet sanki betonlaşmaymış gibi bir algı var. Ya da işte bak yassı ve sivri adayı hani ağaçları kesip beton yapacaklar dediğimde bundan 2-3 sene önce. E bizim evlerimizin olduğu yerlerde de ağaçlar vardı diye gelen insanlar vardı. Hı hı. Yani bu insanlarla savaşmak imkansız değil ama zor. Hı hı. Çünkü enerjimizi diyorlar ve hani bildikleri halde niyetleri aslında. Şart mı insanlarla savaşmak, ikna etmek mi Ama bir kolay? şekilde engel ol, olabilmemiz ha. lazım. Ha. Yoksa nasıl koruyacağız? İşte kamunun da koruması lazım tabii. Kamu... O bilinç hemen yani Hı -hı. oluş oluşmadı. Çünkü bizim çok daha başka dertlerimiz var. Hepimiz çalışan insanlarız. Açıkçası hani birçok şeye maddiyatımız yetmiyor. Hı -hı. Hani Herkes akşam ya da yarın ne yiyeceğim derdinde olunca yani başka şeylere vakit ayırmak bence çok kolay değil genele baktığımızda. Kamudan kastım belediyeydi, devletti onları hmm. kastediyorum. Yani şey bu aslında bunlar onların görevleri onları bu işe evet. yönlendirmemiz daha etkin olmaz mı diye soruyorum. Mutlaka çünkü sonuçta hani onaylar onlardan geçiyor şey. mutlaka ama. ...bence halk olarak bizim... ...bayağı bir talep etmemiz lazım evet. ki... Ha, ...yola gelinsin. <gülüyor> evet, evet, işte bu. Söyle söyle... ...adalarda kızların böyle... ...kız çocuklarının, kadınların genel olarak... Ee, ...basketbol oynuyorsun mesela... ...bunlara imkan veren bir ortam var mı? Ya, e, şey, adada... ...antreman yapabilirim yapmasını ama... ...böyle bir imkan yok. Hı hı. Yani... Açık sahalar var yani adada iki tane yer var zaten ya yani oynayan pek az kişi var kızlardan özellikle ee, kızlar spor yapamaz diye bir terim yok aslında herkes spor yapabilir Hı -hı. Ee, adada yok ama ben heybelada cesaret derneğinde oynuyorum Hı -hı. Ee, bu sene de zaten maçlarımız bitti ikinci olduk Hı -hı. son maçta kötü bir şey oldu bu ne, ne hangilik bu? U18. U18 İstanbul çapında. Evet. Aha, o, çok güzel. farklı farklı okullardan veya takımlardan geliyorlar işte. Yani kendi sahamız olarak Heybelada'da Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın kapalı salonunda oynuyoruz. Böyle Evet ben de Ayşegül'e bir Güzel. soru sorayım. Çünkü yakın zamanda Hermit isimli bir oyun e, sahneledin. Evet. Sahneledin mi? Artık ne demek lazım ona tam bilemeyeceğim. Bir şeyler Çünkü... yaptık. A, <gülüyor> evet bu sorun şeyle ilgili mekanla ilgili Kesinlikle olacak. Değil. Hem belki küçücük oyunundan bahsedersin. Çünkü tam da bu eğitimden bahsederken mesleğin de öğretmenlik ve oradan kaynaklanan bir hikayen var. Kendi hikayenin üzerinden evet. sahneliyorsun. Ve bunu bir... E, ...kafede sahne edin. Evet. Çünkü adalarda hiçbir Çocuğum mekan merkezi. yok evet. kültür, sanatla ilgili. E, yani adalıların birbiriyle karşılaşabilecekleri hiçbir mekan yok. Yani bu e, sizin gençler olarak herhalde gerçekten çok sıkı talep etmeniz. Yani öyle böyle değil. Bunu... ...birleşip mesela buradan bir sosyal e, so, b, proje gerçekleştirebilirsiniz. Derneğiniz de var ya Tabii, şu anda yeni kuruldu. Evet, bu, bu, bu, bu mesela çok ana konunuz olabilir mi? Mutlaka. Ee, çünkü hani hem öğrencilerin ders çalışma alanları olsun ki... ...kardeşlerim onları daha iyi bilir. Ee, sosyal bir etkinlik yaptığınızda konserdir, tiyatrodur... Bunların yanında sportif bir faaliyette bulunmak istediğinizde kapalı alandır. Buna benzer çok ciddi eksiklikler var. <Gülüyor> Biz şey tabii, samimiyetine isimlerden böyle bir kafede oyun sahneledik. Güzel oldu, kafeledik. Sahnele, olmak zaten sahnele çok yemedik, güzel kafeledik. bir yer o kafede <Gülüyor> yani. Evet. Güzel sahnelenecek bir yer. Şey, evet. Çok keyifliydi, çok güzel oldu. Çünkü benim hikayemin içinde hayatımın çok önemli bir yerin ada. O yüzden hmm. adadan da hikayeler vardı ve daha önceden hiç adada oynamamıştım. Şimdi hani bilmeyen insanlara adayı anlatıyorum ama burada biliyorlar. Hani nasıl bir tepki mi olur e, yoksa olumlu bir dönütme alırım bilmiyorum ama çok keyifli oldu. Hakikaten herkes çok sevimli karşıladı. E, bu sosyal konular derken hani dernekten de aslında bahsetmek evet, istiyorum. Burgazada Gençlik Derneği üyemiz <gülüyor> <gülüyor> yönetim kurulundan iki kişi olarak buradayız. Hasretme ben. <gülüyor> işte bu ne yapabiliriz bu alanda sosyal alanda spor ve kültürel faaliyetler alanında ne gibi katkılar sağlayabiliriz çünkü evet az önce dediğiniz gibi şu anda öğretmen değilim ama ruhum öğretmen ve hep bir şeyleri iyileştirmek güzelleştirmek üzerine ne yapabiliriz çabasındayız hepimiz o yüzden böyle bir 2-3 arkadaş sohbet ortamından böyle bir şeye dönüştük ki sohbet ortamında hep kaldığında bir şeyler eksik oluyor bir yerlere ulaşmak, yeri geldiğinde belediyeye ulaşmak, yeri geldiğinde sponsor arayışı içinde olmak. Bunları kolaylaştıran bir şey dernek olmak işte. Ya bizim şu derdimiz var dediğinde bir dakika oluyor dernek olduğunuzda. Bu amaçla böyle bir dernek oluşturduk. 23 Nisan'da ağaç diktik. 19 Mayıs'ta bir çöp toplama etkinliğimiz oldu. Bunlar birazcık böyle kendimizi alıştıralım. Bakın biz çok güzel şeyler yapacağız. Heyecanındayız onu göstermek içindi. Ama biraz daha ilerledikçe mesela işte derlenip toplanıp ayda bir kere oyunlara gitmek çocukları derleyip toplayıp çocuk oyunlarına götürmek işte gençlik derneği ama adımız şu aslında yani kendini genç hisseden ve genç gibi düşünüp genç gibi iş yapan herkesin olduğu bir dernek tabii ki <gülüyor> dolayısıyla işte her yaş grubundan herkese ne kadar sosyal ve kültürel anlamda, evet. sportif faaliyetleri anlamında katkı sağlayabilirsek o kadar kar bizim için. Evet. Evet, Şu ben... hakkınızı da bir pardon. pardon. Şu hakkınızı da biliyorsunuzdur umarım. Dernek olduğumuza göre sizin kent konseyine temsilci, kent konseyi genel kuruluna temsilci göndermek hakkınız evet. var. Bu hakkınızı aman kullanın. Tabii ki hemen ilk kararlarımızdan biriydi. Delegemizi belirleyip kent konseyinde evet. yer almak çünkü. Çok sağ olun. Rümeisade. Söylemek istediklerim var mı yoksa bir somut soruya ihtiyaç var mı? Söylemek Bence istediklerim söylemek şöyle söylemek. doğma büyüme ben de adalı bir insanım. Ayşegül ablanın da diğer hasret ablanın da bahsettikleri gibi çok eksiklerimiz de var çok güzel yanları da var adanın. Çok güzel yanlarına söyleyeyim mesela biz e, yüzme veya bisiklete binme karşıda ekstra bir yetenek gibi algılanabilir ama bizde doğuştan olması gereken şey gibi bir şey yani onu kazanmanız <gülüyor> gerekir adada. Evet. Mesela kuşların isimlerini, böceklerin isimlerini, balıkların isimlerini bilmeniz gerekir adada. Peki niye bisiklete binmek bu kadar gerekiyor? Açar mısın biraz? Bisiklete binmek... Bilmeyenler olabilir adalar evet, biz... dışında yaşayanlar için. Evet biz... E, Araba kullanmıyoruz bizim fayton arabamız yani faytonlarımız evet. var atlarla giden arabalarımız bir de onun dışında hani kendinizin arabanız yoksa bir tane bisikletiniz var bakkalı tepede oturursunuz çar çarşımıza uzak bir yerde otursanız tepeden aşağıya bisiklet komşuya gitmeye bisiklet o yüzden hep altınıza bir bisiklet olması evet. önemlidir yani acil bir iş için Hı. bisiklet kullanıyoruz. 3 alternatif var yürümek bisiklet ve fayton <gülüyor> Evet. <Diyoruz>. evet. <gülüyor> Böyle kalsın mı çocuklar? Kalsın. Evet. Kalsın. Ya, bu kalsın. Bu Neden? kalsın. Neden? Çünkü şey e, karşı de, şehir çok konforlu ama? <gülüyor> şehir konforlu ama çok yorucu. Yorucu yani. Adada o, adanın o sakinliği, o adanın o güzelliği, yani hiçbir yerde yok. Evet. Ya yani mesela hatta şöyle söyleyeyim. Yahya Kemal'e şey diye sormuşlar. Ee, Ankara'nın en çok neyi, ay, sen bunun en çok neyini hmm. seversin? Ankara'nın en çok neyi seversin çok özür dilerim İstanbul'a dönüşün demiş Ben de İstanbul'a en çok neyi seviyorum Kadıköy'den adaya giden vapura binmesini <gülüyor> Gerçekten en çok bunu seviyorum yani Bu, bu çok ortak bir adalı ruhu <gülüyor> <bile>. <gülüyor> Biz de böyle vapura kendimizi atma hissi Yani bu şekilde Yani Bir de sizi çok geliştiriyor ada Balıklar, kuşlar Yani her şeyi biliyorsunuz yaşılarıma göre şöyle söyleyeyim Birçok bitki türünü, birçok balığı, birçok canlıyı biliyorum Birçok kültürel insanla tanıştım Ayşegül abla mesela Hasret abla Çiğdem abla bunlardan biri birçok şeyler Katıyorlar size çok insan ve Çok emek çok güzel şeyler var Yakın adada. ilişkisi hmm. bir evet. oluyor Evet olsun. çok Sen. güzel şeyler var bize Boşuluk. çok güzel şeyler Katıyor başka bir türlü hayat Mümkün adeta Evet evet kesinlikle hmm, öyle yani kendimden. Şehirden çok farklı bir hayat Yani adaya ayak hmm. basmayan adanın kokusunu Hissetmeyen adada yaşamayan bir insan onu anlayamaz evet. Öyle söyleyeyim Evet sevgili Gülay ben ne diyorsun? Ee, ben, bir şey, ben keman çalıyorum ve bu orkestramız kurulmadan önce Hı. yani Müzik bizim... orkestrasıdan da bahseder misin? Ha, Niye evet. orkestrası? Ee, Barışçı Müzik Orkestrası'nın Adalar kolu ve e, bu kolu kuran e, kurucumuz Pınar Delen Satıoğlu'na çok teşekkür ederim. Yani bundan önce sadece derslerimiz vardı ve, sahne al ve alabilecek hiçbir yerimiz yoktu. Sadece okulun bir konferans salonunda sahne alabiliyorduk o kadar yani başka hiçbir imkanımız yoktu ama şimdi zorlu performans sanatlarında bile konser verdik ve Hı -hı. çok genişledik bizi Hı -hı. çok tanıyan oldu yani konserler için çağrılıyoruz barışçı müzik bu konuda çok önemli bir şey yaptı değil mi evet. kaç kişi İmkan toplam sahibi. olarak e, 40 Bizim... gibi aklımda kalmış ama doğru Hı. mu 60, 60. Barışçı müziğin toplam sayısını. Tüm kadar. adalardan. Hayır adalar di, onlar beş altı yüz kişi, toplam. Yani bu 60, evet. tüm adalarda. Bu 60, adalar. De. Ama barışçı müzik evet. ve İstanbul çapında hı, hı, faaliyet gösteriyor, uluslararası bir şebekenin parçası hı -hı. falan. Şebeke. <gülüyor> Şebeke e, tam. <gülüyor> <aa. gülüyor> <gülüyor> Şebeke çemberin. <gülüyor> Allah şey anlamına gelmiyor, suç çemberi anlamına gelmiyor. <gülüyor> Örgüt <değil>. de diyebilirdi. <gülüyor> <Evet. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> 3000 çocuğa dokunmuşlar. Evet evet. Evet, evet. Evet. Ve şey yani bu sadece İstanbul değil Bursa'da da var bayağı. Şimdi galiba evet. Evet. Ve Venezuela'da el sistema ile ortak. Evet. Bu kadar. Evet. Ama sen de yine yüzme sporu ile ilgileniyorsun. Evet. Resim vesaire. Evet. Sanırım Çiğdem yani annen seni büyütürken diğer arada çocuklarına da el ata ata. işte <gülüyor> önce nereden resim faaliyeti başladıysa resimle evet. gidiyor. Sonra böyle... <gülüyor> Bizde yani Burgazada'dan pardon kaç kişi var? Burgazada'dan iki. İki mi? Sadece kız kardeşimiz var. Ama esası ben de merak ederim. Burgazada'da toplamda kaç yani yaş aralığı olarak mesela genç dediğimiz yaş aralığında kaç kişi var? Ee, o, o da çok <gülüyor> o da fazla aştı. değil yani. Onun evet, için evet. iki hani şey bir rakam evet. değil ona bak, göre bakarsak evet. herhalde. Evet. Peki şimdi SİD'e mi soralım mı? Nasıl bir? Aile kurmayı onlara soracağım. Zaten ailesi... Ya bu arada dört evet. e, dakikamız var. Evet. Evet. evet Onun için çok hızlı evet. şey yapalım. Nasıl bir benim, Adı da nereye gitsin istiyoruz? Nasıl bir ada istiyoruz gerçekten? Yani açıkçası var ile ada çok güzel. İmkanları da çok güzel ama o imkanlar daha çok sivil toplumun e, oluşturduğu imkanlar. Çünkü e, adalar dediğimiz takdirde her e, milletten ya da her kültürden insanı gördüğümüz gibi komşu olarak yaşama şansımız olduğu gibi aynı zamanda... E, ...çok alanda ders verebilecek insanla da karşılaşıyoruz. Seramik'ti, resimli, e, dramaydı, İngilizce kursu, yabancı dil kursları gibi, yüzme gibi, e, başka basketbol gibi her alanda... Orada yaşayıp da orada yaşamaktan mutlu olduğu için belirli paylaşmaya çalışan e, bireysel çaba gösteren güzel insanlar var. Bunun e, artık resmiyete dönüşmesi ciddi anlamda derneklerimiz sayesinde e, arkadaşlarımızın da kurma sebepleri bu an, benim de anladığım inandığım. E, ciddi anlamda bunu halkın katılımı olarak e, yukarıya kadar taşıyabilmek. İlk başta mahallemizden başlamak, içemiz, sonrasında şehrimize daha sonra ülke geneline yayabilecek kadar büyük bir ee, özveri gösteren insanların e, önlerinin açılması, Aynı zamanda değerlerinin bilinip takdir görebilecekleri imkanlar yaratılıcı ortak halka düşüyor. Halkın Hayır, aydınlanmasından yol açma, sonra yol açma. E, elbette ilk önce yerel yönetime düşüyor evet. yanımızda olduğu için. E, yerel yönetiminde bunu yapabilmesi için gerçekten kendilerine emin bireylere ihtiyacı var. Hani e, arkasında durabileceğim insanlar olsun, devam edebileceklerine inandığım insanlar olsun ki yaptığım yatırım gerçekten e, bir değer ifade etsin, topluma bir dönüş sağlasın. Bu toplumu yükseldikçe e, kendi kendinin ekonomik olarak da sponsorluğunu üstlenebilecek seviyeye getirecek diye düşünüyoruz. Evet, sonuna doğru geliyoruz. Çok kısa iki tane soru sorsak. Başka bir ee, şey var mı? Ya sen var, sorsak. Var var. Evet, tamam. yani e, şehirde yaşamak isteyen yani var mı aranızda? Çünkü şundan dolayı diyebilecek. Çünkü bir sürü olanaklar var. Peki bizleri biliyor musunuz? Biz dünya mirası adalar etkin, yani girişim, girişim grubu olarak evet. adaları UNESCO'ya dahil etmek için çalışmalar yapıyoruz. Bir ön başvuruyu da bakanlığa verdik. Mesela bu miraslarımızı geliştirmek açısından bize destek olmak ister misiniz? Çalışmalar yapar mısınız? Bize önerilerde bulunur musunuz? Bizim gençlik kolumuz olabilir misiniz? <gülüyor> Neyse, gibi evet. <gülüyor> bu konuda söylemek istedikleriniz var mı? Yani mutlaka çünkü zaten... Bir mirastan bahsediyoruz yani adalarda onun üzerine söylemek istedikleriniz. Evet çünkü zaten aslında az önce konuştuğumuz her şey buraya çıkıyor. Çünkü elimizdeki değerlerin kıymetini bilemeyebiliyoruz bazen Hı. ve bunun için belli organizasyonların desteği mutlaka şart. Biz de elimizden ne gelirse... Gençlik kollarını kurduk. Evet. <gülüyor> Şahane. Başlangıcı evet. burada kurdeleyi çıkışta kesiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Yaşasın. <gülüyor> evet. Gençlik olmak şart. Adımız gençlik. Evet. <gülüyor> Nerede varsa biz oradayız. E, pekala. O zaman e, başka sözünüz yoksa, yani çok sözünüz var eminim. Siz Söz sadece sizin de olmalı her aşamada e, programımızın sonuna geldik. Herkese çok teşekkür ediyorum. Hemen isimleri sayayım. Gülay Kayaoğlu'na, Çiğdem Kayaoğlu'na, Helin Aydın'a, Rümeysa Ulaş'a, Hasret Gölere, Ayşegül Sağlam'a çok teşekkür ediyoruz. Evet, ufkun ötesini hani görmek var ya, biz ufkun ötesini görebilecek tüm bu gençlere zihin açıklığı, yol açıklığı diliyoruz. Ve hep beraber hani şu... Adalar hepimizin dediğimiz var ya o şekilde kapatalım <gülüyor> evet. bir, iki, üç. Adalar hepimizin. Dünya Mirası Adalar.